Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. <Gülüyor> Günaydın Ömer Bey. Günaydın Ali Bey merhaba. Günaydın Can, herkese merhaba. Sesli Hı. bir problem yok değil mi? Hayır, Hayır. yok, gayet iyi geliyor. Tamam. Gayet güzel. Günaydın. Nasıl bir tur izleyelim? sorunlar var, malum. O sorunlar içerisinde kıvranarak seçime doğru ilerliyoruz. Bir de seçimle ilişkin yaşananlar var. İkisini harmanlayarak girelim isterseniz. Evet, lütfen. Tamam. Şimdi ortada ciddi bir başından itibaren o hal ve kanunlukta kararname şemsiyelerinde seçime gittiğimizin hep altını çizdik. O halde seçime gidilir mi gidilince başımıza neler gelir tartışmalarını haftalardır, e, aylardır yapıyoruz. Çünkü daha önce bir e, dilimiz yanan e, 2017 referandumu var. E, yine içinde bulunduğumuz günler de e, seçim güvenliğine ilişkin pek çok altın sınırsız gereken gelişme söz konusu oldu. E, bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi ee, en son Mart ayında seçim yasasıyla ilişkin yapılan düzenlemeleri Cumhuriyet Halk Partisi e, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Bu mühürsüz zatlar, e, idarenin sandıktaki egemenliği gibi hususları biliyorsunuz. Yani e, tamamen antidemokratik, e, demokratik seçimlerin e, gölge düşüren e, düzenlemeler ki bu düzenlemeleri geriye doğru çektiğimizde 2011'den itibaren bu düzenlemelerin yapıldığını tanık oluyoruz ve en sonunda Mart ayında yapılan bu düzenlemeler, geçen referandumun defoları, geçen referandumun meşruiyetini ortadan kaldıran uygulamalar yasa kapsamı içerisinde alındı ve bunda da itiraz etti Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi de bu itirazı reddetti. Agit geldi bu arada e, Türkiye'ye. Agit e, e, sürekli bu hususlara e, daha önceki yıllardan da e, itirazını e, şehrin düşen ve uluslararası e, bir örgüt ve Türkiye bu Agit şeyini kabul eden bir ülke Avrupa, agit... Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Güvenlik Teşkilatı ve Teşkil... Türkiye uzun bir süredir onun bu kuruluşun uluslararası örgütün üyesi zaten ve ana görevleri de işte seçim ve demokrasi güvenliğini sağlanması ve bütün ülkelerde yapılmış seçimlerinde denetimini sağlayan sürekli olarak gelen gözlemci grubu gönderen bir örgüt bu evet evet ee... Şimdi üyeleriyle YSK'nın e, başkanı ve e, AKİT'in e, yöntemlerine karşı çıkan ve iktidar yanlısı olarak bilinen üyeler AKİT'le görüşmediler. Bunun altını çizelim. Sadece e, diğer partilerin temsilcileri AKİT üyeleriyle e, görüştü. AKİT'in en büyük itirazlarından biri yüksek Seçim Kurulu kararlarını yargı yoluna gidilmemesi ne hususlar. dolayısıyla bir Anayasa Mahkemesi'nin eee itirazı reddi, akitle görüşemeyen bir GSK var. Ayrıca haftalardır yine Avrupa Birliği temsilcilerinin aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri de buradaydılar. Ve onlar da benim kriterlerime uymuyor. Bu seçim bu bulundular. E, agit gözlemcileri de onlar da görüştü. Daha önce birleşmiş milletler yetkilisi o ve bu şartlar altında demokratik seçimler yapılamaz dedi. Dolayısıyla e, bunların hepsi yani uluslararası kuruluşların Türkiye'de demokratik bir seçim yapılması e, bugünkü şartlarda e, olanaklı değil yorumları. Çerçeve içerisinde bir seçim sürecindeyiz. Nitekim işte mühürsüz zarflar artık meşrulaştı. Sandık güvenliğine ilişkin hususları en önemlisi olan, teminatı olan idarenin ağırlığının sandıklarda olmaması tamamen ortadan kalktı. İdare ve emniyet, güvenlik güçleri isterse sandıktan herkesi uzaklaştırabilecek. Yani idarenin kontrolünde bir sandık süreci içerisinde duruyoruz. Ayrıca daha önce de altını çizmiştik. Türkiye'nin özellikle Doğu ve güneydoğusunda yasak bölgeler var. Güvenlik köylerine gidemiyor insanlar. Bir köyden öbür tarafa gidemiyorlar. Ve bu yerlerde sandık oy vermek, sandığa gitmek mümkün değil. Ve de taşınan sandıklar var. 144 bin insanı ilgilendiren bir karar aldı. Ve bunu bu konularda valiliklere de yetkiler verildi. Ee, bu konuda Tarhan Erdem Bey'in geçen hafta yayınlanan cizmin, okunmasını tavsiye ederim. Ee, Tarhan Bey bu konulardaki uyarılarını her daim e, yapar e, ve e, bu e, meselenin de e, yani, uluslararası örgütler dışında Türkiye'nin e, içinde bulunduğu seçim mevzuatını, e, seçimle ilişkin yasal düzenlemelerini e, aslında bir seçim güvenliği anlayışı, gerçek demokratik bir seçim güvenliği anlayışının dışında idarenin e, mevcut iktidarın e, güdümünde, inisiyatifinde bir, e, ki yani bir seçim güvenliği komisyonu kurulmuş İçişleri Bakanlığı da Bey buna da işaret ediyor. E, ama bunun kararları yayınlanmamış, e, YSK'ya da bildirilmemiş anlatım kadarıyla. Yani var e, biz hep 46... Ee, seçimleri anolojisi kuruyorduk biliyorsunuz. Ee, şeyde geçen seneki referandumda bu 46'i bile araktıracak noktaya doğru ilerleyen bir e, seçim e, atmosferindeyiz. E, bunun altını hep çizmek istiyoruz. E, yani gerçekten e, bakın geçen haftaki e, şeylerde e, yine. E, Gazetecilerin, yani medyanın %95'i iktidar medyası. E, medyanın e, %95'inin iktidar medyası olduğu yerde geçen ay içerisinde e, 4 gazeteci tutuklanmış, 6 gazeteci gözaltına alınmış, 15 gazeteci 92 yıl pis dizası almış, e, 3 habere eğitim, erişim engeli konmuş, 3 gazeteci soruşturma 3 gazetecide yeni dava açılmış bir ay içerisinde olan olaylar evet. Barış Arkadaş'ın raporundan aktarıyoruz. Şimdi biz bu şartlar içinde bir eşit propaganda imkanı olmayan tüm devlet onlakları tek adama, partisine sevgilinmiş, yetmesak bir medyayla gidiyoruz. Ve bu halde iki şey karşımıza çıkıyor bağlayacağım yani Erdoğan bütün bu olanakları kullanıyor ama iki tane genişliksi var bütün bu olanaklara rağmen <gülüyor> bir tanesi Londra seferi sonrasında artık noktayı koydu faiz yenildi Erdoğan yani sürekli faizleri baskı altında tutan Erdoğan faizlerin yükselmesini yani ekonominin gerektirdiği faiz ...operasyonlarını engelleyen Erdoğan... E, ...faizlerin yükselmesine... E, ...engel olamadı. E, birincisi... E, ...ve nitekim... E, ...bu konuyu açacağız... E, ...ikinci bir Londra seferi oldu... ...geçtiğimiz şeyde... E, ...ekonomiden sorumlu başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek... ...ve Merkez Bankası Başkanı... E, ...adeta... E, ...birinci seferde Erdoğan'ın dağıttığı... E, ...piyasa temsilcilerini... ...ki Türkiye bunlardan borç alıyor... E, yumuşattı. E, bu bir seçim ortamı dendi. Belli garantiler verildi. Merkez Bankası bağımsızlığının hmm. olacağına dair işaretler ve faizler yükseleştirilip ve politika faizinin sadeleşeceğini e, dair e, ifadeler kullanıldı. Yani e, Erdoğan'ın e, yıktıklarını tamir etmeye giden ekip işte o piyasalara belli güvenciler verdi. Ona rağmen ki önümüzdeki bu bir saat içerisinde, yarım saat içerisinde bir enflasyon verisi açıklanacak Türkiye'de. O enflasyon verisine göre de ya da enflasyon verisi ki o veri tabii ki önemli ama ona rağmen yükseltilen faiz uluslararası aktörlerin ve yerli aktörlerin istediği bir oran değil, yeni bir faiz yükselmesi de yedeklediğindeki para piyasası kurulunda gündemde. Dolayısıyla bütün bu ortamda yani Türkiye'nin içinde bulunduğu finansal kaynaklara ilişkin yaşanan sorunlar ki yani bu nın sonucu olması gereken konu işte. Yani enflasyon faiz ilişkisinde e, faizlerin yükselmesi ama bu konu Erdoğan'ın e, hem e, iktisat yazısında negatif katkıda bulunduğu bir alan hem aynı zamanda bir takıntısı. Ve çünkü bir de siyasetçi olarak diyor ki ben iktidarı bırakmak istemiyorum, faizler yükselişse durgunluk olur, ekonomi durgunluğa girmesi de benim işime gelmez diyor. En azından şimdi işime gelmez, seçimden sonra bindiririm bir takım şeyleri ama şimdi bunun olmasını istemi Zaten baskın seçimde bundan dolayı oldu. Şimdi ikinci Erdoğan yönetimine geçmeden biraz ekonomiyle ilgili bilgi noktayı da belirterek o tarafa geçmek istiyorum. Şimdi enflasyon rakam açıklanacak ama aylardır yüksek çekirdek enflasyondaki katılık dikkat çekiyor. Bu da enflasyonun aslında e, geneline hitap eden e, yani mevsimsel ve konjonktör etkilerden arındırılmış esas e, işin özü olan, enflasyonun özü olan imalat sanayi e, enflasyonu demek olan çekirdek enflasyonda katıldık aylardan beri dikkat çekiyorsunuz Sanıyorum bütün aktörler de bunu izliyor. Bu aynı zamanda e, işte enflasyon faiz ilişkiliği, ilişkiliğinin ne kadar kopuk olduğunu işaret eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada dış ticaret açığı geçen hafta büyüdü. Yine e, o da cari işlemler, dış hesapları Türkiye'nin e, cari işlema altında e, iddialendiriyoruz bir sonu. En önemli birleşimi ithalat ve ihracat kademlerinin arasındaki fark. E, dolayısıyla buradan da büyük, müthiş bir baskı var. E, Tabi uluslararası piyasalarda diyor ki e, ülkenin Merkez Bankası saraya bağlı e, hareket ediyor. Merkez Bankası e, nın bağımsızlığı şüpheli, e, enflasyonda bir mücadele politikası göremiyoruz, ki de birer bize e, Cari açıda da bir mücadele politikası görünüyor çünkü cari açığı büyük ölçüce önlemler alınmıyor. E, yani faiz, döviz kuru ve enflasyon istisni e, raydan çıkmış durumda. E, merkez bankası bağımsız karar alma kabiliyetini yitirmiş. E, tek adam rejimiyle Erdoğan'ın tek adam rejimiyle ekonomiyi yönetmek şey imkansız hale geliyor. E, bu e, ne kadar e, işte büyük sinyaller verse de seçim sürecini atlatmak için e, elden gelen e, sütgemiyor. Ama bu arada e, tabii bütün uluslararası yayınlarda bu toplantılarda ortaya çıkan sonucun yansıması derecelendirme kuruluşları teşhisle kararlar aldılar. Türkiye'nin e, hem bankalarını hem de e, genel Türkiye notunu e, Indirecek, şey ya yani negatif indirecek olumsuz diyacak 5 e, kararlar geldi Evet ben Tabii. de bir iki şey söyleyeyim bu konuda lütfen yani e, bir kere önce bu seçimle ilgili olarak adil seçim platformunun yaptığı e, açıklama ilginçti bu sizin de sözünü ettiğiniz taşınan ya da birleştirilen e, sandıklarla ilgili orada önemli problemler yaratılabileceği hatta Cumhuriyet Halk Partisi bize bazı şeyler yeterince gelmedi diyorlardı fakat şeyin yaptığı basın toplantısında adil seçim platformu Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi HDP İyi Parti ve Saadet Partisi'nin temsilcilerinin katılımıyla yapıldığı bir sandık güvenliği platformu vardı ee, ve işte çeşitli kuruluşların sensiz olmaz, oyum güvende, disk, kesk, memleket biziz, hak ve adalet gibi platformların da yer aldığı bünyesinde bu şeyde. Şunu söylüyorlar, taşınan ya da birleştirilen sandıklarda 3 kat daha fazla görevli olacak. Taşınan her sandık başındaki görevli sayımızı 3 katına çıkaracağız diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Adı Güzel de sandıkları taşınan 18 ilin seçmen listeleri hala partilerin eline ulaşmadı demişti, ulaşmıştır herhalde. Fakat AKP ve MHP'ye de teklif götürülmüş. Buna rağmen de partiler bu daveti kabul etmemişler ve şey söylüyorlar yani Türkiye'nin dört bir yanında müşahit arkadaşlarım aynı zamanda muhabirlik de yapacaklar. Bunlara da müşabir dedik diyor. Müşabirler Türkiye'nin her yerinden bilgi aktaracaklar ve son sandık açılana kadar seçim kesinleşmiş değildir ve sandıklar terk edilmemelidir diye bir açıklama yaptılar. Bu önemli bir şeydi. Bunu Açık Radyo'da daha etraflıca takip etmeye çalışacağız. Bu, bu konuyla ilgili uğraşan arkadaşlarımız da var zaten. Bu konunun e, takipçilerinden biri de benim. Ee, yani bu konudaki e, yapılan çalışmalar bugüne kadarki çalışmaların üzerine e, çıkmış durumda çünkü siyasi partiler de üstünde, e, yani gü güvenlik konusunda seçim güvenliği konusunda e, bir araya gelme becerisi gösterdiler. Siz evet, onu söylemek istiyordum birlikte. ben de. E, bu konudaki e, e, bütün e, çabalar son derece e, saygı değer müthiş bir özveri içerisinde. Bunu takip edeceğiz. Bütün boğulmazlıklara karşı e, oyumuzun e, ve bu e, gölge düşen tüm etmenlere karşı bu seçimin e, koruyucusu seçmenler olacak yine e, ve birbirleriyle siyasal görüşleri bağdaşmayan insanların seçim güvenliğini kontrolünü elinde bulundurması gerekiyor. Bu anlamdaki çalışmalar gerçekten önemli. Evet, Ama Yani tek bir yani bütün. kuruluşlar ve mevzuat <gülüyor> çerçevesi. Durum bu, YSK görevini yapmıyor. yani Zaten uzunca bir süredir ülkemizde adalet hukuk eliyle dağıtılmadığı için kişiye göre bir adalet dağıtılması, ona da adalet denmez. Kurumlar da bu işte şeyde bulunmuyor. Dolayısıyla yani vatandaşın iradesi dışında güvenecek pek daha da büyük bir dal da yok. Evet ama yani mesela diğer başka örneklerden de gördüğümüz gibi işte Azerbaycan'da, Özbekistan'da ya da Mısır'daki seçimlerde vesaire gördüğümüz gibi bir yurttaşların kendi oylarına sahip çıkabileceklerini sağlayan bir ortamı oluşturuyorlar burada. Yani ne kadar başarılı olacağını elbette birlikte göreceğiz ama... Bu uğurda mücadele edilmesi son derece önemli sizin de dediğiniz gibi. Yani tüm siyasi partiler, yani bu platformun, adil seçim platformunun katılımcısı olan tüm siyasi partiler, işte meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil inisiyatifler hepsinin sandık kurulu görevlisi ve müşahit görevlendirmeleri ve tek bir sandığın boş kalmayacak şekilde hep birlikte yapıldığını söylüyorlar yüz binlerce görevli ve gözlemcimiz sandıkların başında hazır bulunmalarını sağlayacağız. Mümkün olan her yerde hepimiz birlikte olacağız ama birimizin olmadığı yerde başka birimiz mutlaka olacak diyorlar. Önemli açıklamalar yaptılar. Bu ve iş, te teknolojik e imkan ve lojistik altyapımızda da görevlerini eksiksiz yerine getireceğiz diyorlar. E ve gün şey boyunca da gün boyunca da tüm sandık başlarından doğrudan seçim bilgilerini ...bütün Türkiye'ye gerçek zamanlı olarak duyuracağız... ...seçim sonuçlarının medya eliyle manipüle edilmesine de izin vermeyeceğiz demişler. İlginç yani. Geçen seçimlerden farkı bu konuda belli bir grubun değil... ...seçimlere katılan muhalif tüm partilerin ortak bir projesi halde ilerlemişse... Dolayısıyla şu yaşanıyordu, özellikle merkezi yerlerde siyasi partiler temsilcileri e, tamamı bulundurabiliyorlardı. Ama e, ücra köşelerde e, temsilciler olmuyordu. Daha çok iktidar olanaklarıyla iktidar yanlısı temsilciler bulunabiliyordu. Sanıyorum bu çalışmalarda bunların önü e, alınmış olacak ama her şeye rağmen Türkiye e, bu anlattığımız... E, çerçeve içerisinde seçimlere giriyor. Ve iktidarı demokratik yollarla e, bırakma eğiliminde olmayan e, bir kitle var. E, evet, onu evet. da görmek durumundayız. E, i̇şte buna rağmen e, ben iki çarpıcı şey koyup e, Erdoğan'ın ikinci yenilgisine geçmek istiyorum. Hı -hı. E, bunlardan bir tanesi ekonomimizle ilgili bu modizler, standart, e, olumsuz şeyler aldı malumunuz. Moody's ve Fitch, e, evet. Fitch, bankaları şey aldı ve bu bundan hemen bir halkımıza kurulan kontrol, dövizün fiyatları, döviz, döviz bunun artıyor şeyi başladı. Evet tamamen Şu manipülasyon dönem. ve spekülatif amaçlı dedi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci mesela. Evet. Mehmet Şimşek de dolar kontrol altında değildi ama öyle görünüyor mu? Ne diyorsunuz? Bakın şimdi Merkez bankası'nın Mart Finansal İstiklal Raporu yayınlandı. E, oradan birkaç e, çok şey olmayan bir rakam vermek istiyorum. E, orada diyor ki e, real sektörün e, döviz varlığıyla döviz borcu fark yani e, 222 milyar dolara e, bu yüksek miktarda bir döviz borcu ve bu 222 milyarın e, dağılımı da şöyle Şimdi 1 milyar doların üstünde döviz borcu olan Türkiye'de firma sayısı 23 adet. 90 firmada 500 milyon doların üzerinde borcu var. Bu 500 milyon doların üzerinde borcu bulunan ve 1 milyar doların üzerinde borcu bulunan firmaların toplam döviz kredilerinin yani borcunun %33'üne sahip. Ha? Hani böyleki de bir borcumu yapılandır abi, ben biliyorum. Evet. Onların içinde işte. Bilinenler var, bilinmeyenler var. Bir de 15 milyon doların üzerinde, yani 15'te 500 milyon dolar üzerinde borcu. bulunan da 2300 firma var. Şimdi bu 2300 üstü, yani 15 milyon doları, 90'ı, 23 topladığımızda toplam döviz kredilerinin borçları %85'i. Şimdi bunun altında da 15 milyonun Doların altındalar var. Bunlar 44 bin firma. Bunlar da %15 dolayında. Şimdi zaten bu 44 bin firma daha önce programlarımızda dile getirmiştim. İşte buna kamyo kısıtlamaları denir. 44 bin firma artık siz döviz kredisi kullanamazsınız. İzlemeye alındı. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde, girdiğimiz aylarda. Şimdi bunlar diyor ki ben, ya senin bunu ödeme kabiliyetine bakacağız. İzlemedeyiz. Şimdi bunlar ve öbürleri yani döviz niye yükseliyor diye yanıt için söylüyorum. E, bunların e, vadesi gelince bunu ödeme kabiliyeti olanlar piyasaya yükseliyor ve gidiyor diyor ki abi bunun 6.9 milyarı da 2018 sonuna kadar bu %15 sikreden ödemesi gerekiyor. Sonra bunu Türk lirasına döndürebilir. E, bunlar ve diğerleri gidince ister istemez döviz fiyatları yükseliyor. Artı dışarıda borçlanma kabiliyetini daralıyor ve maliyeti yükseliyor. Yoksa yani bütün bunlar göz önünde oluyor. Yani insanları işte eski Roma'da e, ekonomi kötüye gidince e, halka işte buğday dağıtırlarmış. Bir de sirke götürürlermiş. Evet <gülüyor> Bir de işte iki Pane. tekerlekli araba yarışları. Bir de Hristiyanları aslanların önüne atarlarmış. Ekmek ve sirk. Evet. Evet. Ekmek ve sirk. Pane, Göndeme, tarih boyunca geçerlidir yani. Şimdi bir taraftan işte o e, AKP ilüzyonunda e, kotek altındaki oylar ekmek ve sirkte e, oylanırken bunlar oluyor. E, çünkü bu kadar büyük bir borçlanma e, söz konusu oldu ve reel sektörümüzün durumu yani Mehmet Şimşek e, bu işlerin e, AKP cenevarında en farkında olan kişi, e, Merkez Bankası içerisinde bu finansal istikrar raporunu yapan Türkiye reel sektörünü izleyen çok kuvvetli bir ekip farkındadır dağıtmasılarsa Bunlar tüm sektörün e, kalp atışlarını istiyorlar. Ve onun üzerinde geçtiğimiz aylarda e, küçük derekambiya kısıtlamaları, göz borçlanması kısıtlamaları falan geldi. Dolayısıyla e, şeyin altında bu var. Bu, şimdi Erdoğan bu faiz kurusunda dediğim gibi e, aynı yedisinde Merkez Bankası muhtemelen 100 puan, 100 bas puan faizi arttıracak ve faiz yükselecek. Yani ona e, e, engel olamıyor. Yani kendi e, yıktıklarını yardımcıları toplamaya gidiyor. E, a, ama seçimlerden sonra e, bu süre içerisinde gerçekten hani e, bu dördün manzara var ya yani bu borçlanma ve borçlanma boşluğu ödeyebilmek abiliyeli. Hiç lafliğin patlaması can sürüp ekonomi dediğim bu. canı da yumurtuyorsunuz. E, dolayısıyla burada bu e, Erdoğan Londra sebebi sonrasında faiz kararlarını ve muhalefet de bunu <gülüyor> dile yani Bir ülkede faiz yükselmese iyi bir şey değil. Hiçbir zaman hayatı iyi gideceğine işaret etmez. Ama ekonominin kuralları, özellikle liberal bir ekonomiyi içerisinde takip ediyorsunuz. Bunları yapmak zorundasınız. Dolayısıyla tek adam ekonomiyi yönetiminde durum burada. Şimdi Erdoğan'ın ikinci engellisi, bütün anlattığımız bu seçim ortamı ee, olumsuzların, manalarını e, ve o, bu olumsuzu ortadan kayboldirmıştı, e, altmış listede. çizerek gittikçe yani, e, Erdoğan Demirtaş'a yeniliyor. Hapishanede bir lider var ee, ve bu sadece gün içerisinde e, avukatlarıyla mesaj gönderebiliyor. Ama geçtiğimiz hafta bir gelişme oldu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde TRT, e, Selçuk'un Demirtaş'ın e, propaganda konuşması için ya hafishaneye gidecek ya da Selahattin Demirtaş stüdyoya gelecek. Bu konu son iki gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'nun bir bildirisiyle ortaya çıktı ama hala buna Yüksek Seçim Kurulu'nun izin vermeyeceğini dair de bir işaret eden görüşler oldu. Ama bu ifade edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yani bildirisi açıklandı ve altı liderin konuşma yapmalıydı. Şayet e, Erdoğan'ın e, son konuşmaları Anayasa Mahkemesi'ne kurumundu biraz da örneğici Demirtaş'a ilişkin e, provokatif e, unsurlar içeriyordu. Yani e, o kararı da gidecek e, işaretler vardı. Ama her şeye rağmen e, bu seçimin kilit unsuru e, Demirtaş ve HDP. E, hep söylediğimiz ittifakın içinde HDP'nin var olması e, maalesef e, Fiilem şu anda yok. Ee, ama barajı açması Türkiye demokrasisinin e, kurtarılmasından yani olmazsa olmaz. E, hususlardan bir tanesi. Burada da Sedatin Demirtaş e, adaylığı ve figürü sondurucu önemli. E, bu e, konuşma gerçekleşirse herhalde Türkiye tarihinde ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? 60 öncesi Bölük başılar filan o zaman TRT konuşmaları var mıdır? Serete yoktu da radyo vardı galiba. Evet, Şapishaneden propaganda konuşması yapan olduğumu bilmiyorum ama. Ol, ol, olmamıştır. Ben şeyi de hatırlamıyorum. Hapishanede Cumhurbaşkanı adayı olan adayı da yok. olan bir kişi. Dünyada da çok sayıda yok herhalde. İşte Mandela. Mandela, Mandela hariç. E, bu arada Selahattin Demirtaş'tan da gayet iddialı bir çıkış belki onunla bitirebiliriz. Yani ben e, izninizle onu da okuyayım. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş kişisel Twitter hesabından 24 Haziran seçimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. 1. 16 Nisan referandumunu bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi 24 Haziran'da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere baskı uyguluyorlar diyor. 2- Dosyalarıma bakan bazı hakimler gördükleri baskılar nedeniyle istifa hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen birçok onurlu ve cesur hakimin olduğunu da biliyorum diyor. 3- Bu zulüm düzeni 24 Haziran'da artık sona erecek, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı sağlanacak. Yargıçlar da yargılananlar da adil yargının güvencesinde olacak. Yeter ki bir oy HDP'ye bir oy Demirtaş'a verin. 4. AKP'nin seçimi kaybedeceği netleşti. Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık. 5. Herkes yeni bir yönetime demokratik bir geleceğe hazır olsun. Bu arada kimse bu saatten sonra AKP uğruna suça ve günaha bulaşmaya da kalkmasın. Sadece kendi başını yakmış olur. 6. HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağıma inanıyorum. İkinci turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız ve halkımızın önüne güçlü bir alternatifle çıkacağız. Bu ittifak millet ittifakını aşan bir genişlikte olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız demiş. Ee, bir husus dedireceğim. Geçen hafta bir de Türkiye'de opera, bale e, ve koro e, ve yayınlandı. E, onu da verelim, onunla bitirelim. Ee, 2016-2017 sezonunda 281 bin kişi bu e, şeylere katılmış. Detaylarına girmeyeceğim. Ama bu azalarak iniyor. 2013-14'te 400 bin kişiymiş. E, Bunu da yapabiliriz. E, en son not olarak aktarmış olayım size yayınlar diyor. değil, daha, de e, değil. De değil e, Bir kez daha reklam. Rakamları tekrarlar mısın? 400 bin kişiymiş 2013-2014 sezonunda e, operabale e, ve koro olarak. Den, seyirci sayısı e, 2016-2017'de 281 bin'e düşmüş. E, zaten herhalde e, tek adam müdenge geçiyordu. Bu salonlar e, herhalde güreş salonudur. Yani öyle bir niyetleri de var. O ve bale severleri dikkatine sunarım. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete